Radyo Tiyatrosu Sayın dinleyiciler Bu akşamki programımızda sizlere Bir cinayi oyun sunuyoruz Katil kim? Yazan Agatha Christie Dilimize çeviren Ayten Kuyululu Mikrofona koyan Müşvik Kenter Oynayanlar Herkül Poirot Müşvik Kenter Müfettiş Battle Genco Erkal Mrs. Oliver Yıldız Kenter Anne Meredith Çiğdem Selışık Roda Alev Koral Binbaşı Despert Kamran Yüce Mrs. Lormer Ayten Kuyululu Doktor Roberts Şükran Güngör Mr. Şeytana Bülent Koral Albay Reis Çetin İpekkaya Teknik Prodüksiyon Arif Temizer ...Monsieur Poirot... siz misiniz Mr. Şeytana... ...ne güzel bir tesadüf... ...sizin polis mevsemi durgun geçiyor... ...ha yoksa burnunuz bir soygun kokusu mu aldı... ...burada bir hırsızlık mı olacak... ...ne harukulade ne heyecanlı bir şey... ...maalesef Mr. Şeytana sizi eğlendiremeyeceğiz... ...buraya sadece sevgiyi gezmek için geldim... ...öyle mi ne yazık... ...demek bir polis de bazen göz zevkini tatmin ihtiyacı duyarmış... Güzel sanatlarla ilgilenmek için biraz geç kalmadınız mı Mesyop Fuaroğlu? <gülüyor> Sergide sizin koleksiyonunuzdan da üç biblo var. Evet oradan buradan toplama şeyler. Bir gün evime gelin ilginizi çekecek şeyler göreceksiniz. Topladığım eşyalar arasında her cinsten, her devirden, her sınıftan bir şeyler bulabilirsiniz. Hatta mesleğinizde ilgililerini bile. Sahi mi? Meşhur cinayetlere ve soygunlara ait bazı eşyaları biriktirdim. Çocukça bir merak. Kendimi böyle lüzumsuz şeylere yormazdım ama... ...ele geçirdiklerim cidden en mükemmel şekilde işlenmiş suçlara ait. Anlamadım. Suç aletlerinde de artistik bir taraf buldunuz mu söylemek istiyorsunuz? <gülüyor> Yok şeyhanım, suçu işleyenler de mesut bu No, sizi pek mi şaşırttım aziz dostum? İkimiz böyle şeyleri bambaşka açılardan görürüz. Sizin için suç de bir şeydir. Mesela bir cinayet işlenir, soruşturma yapılır... ...bir delil ele geçer, sonra da katil yakalanır. Tabii sizin gibi fevkalade kabiliyetler tarafından... Böyle bayağı şeyler için beni hiç ilgilendirmez. Hele aptal katillerden bana ne? Yakalanan bir katil muvaffak olmamış bir insandır. İkinci sınıf bir katil. Ben işe artistik bir şepeden bakarım. Sadece en mükemmellik koleksiyonuma dahil ederim. En mükemmelliği Ele geçmemiş katiller Aziz'im. Muvaffak olmuşları. Kendilerden hiç şüphe edilmeden hayatlarını devam ettiren katilleri. Size itiraf edin ki çok eğlenceli bir merak benimki. Bence hiç eğlenceli değil. Haa aklıma bir şey geldi e, Küçük bir ziyafet e, Evet evet koleksiyonumu size takdim edebilmek için bir ziyafet İnanın çok enfes bir buluş bu e, Niye daha önce düşünmedim Mama ne güzel ne güzel e, Yalnız bana biraz müsaade Gelecek haftaya kadar boş musunuz Gelecek hafta hangi günü isterseniz hazır Gelecek hafta içinde hangi gün olursa olsun gelebilirim Mükemmel e, Cuma Cuma olabilir değil mi Olur Ayın 18'i cuma günü Hemen not defterime yazayım ...bu buluşuma bayıldım. Bence hiç de bayılacak bir buluş değil. Aziz dostum kendinizi bir an için... ...şu polislik sınırlarından kurtarın. Cinayet karşısında soğukkanlı kalamıyorum. Peki ama neden? Aptalca etrafı velveleye vererek... ...kasaplık eder gibi işlenen cinayetler için haklısınız. Ben de sizinle beraberim. Fakat cinayet de bir sanat... ...katil de bir sanatkar olabilir. Olabilir. O halde? Ama gene de bir katildir. Elbette Mesut Buarov. Siz bütün katilleri yakalamak... ...bileklerine kelepçeyi geçirmek... Hapse tıkmak istersiniz Bana kalırsa muvaffak olmuş bir katil Cemiyetten biri sayılmalı ve yemeğe davet edilmeli Cinayet sanatı hakkında sizin kadar hassas değilmiştir şeytana. Akıllı bir katili takdir ederim Şahane pençelili olan bir kaplanı da beğenirim Fakat kafes arkasında durdukça İcab etmedikçe de kafese girip onu yakından seyretmek istemem Çünkü kaplan her an saldırabilir <gülüyor> Anlıyorum Ya bir katil? Öldürebilir Korkaksınız aziz dostum o halde benim kaptan koleksiyonumu görmeye gelmeyeceksiniz. Tam dersiniz. zevkle geleceğim. Ne cesaret. Beni yanlış anladınız Mr. Seytana. Sözlerim sadece ikaz mahiyetindeydi. Bana katil koleksiyon yapmanın... eğlenceli bir şey olduğunu kabul etmemiş öğrendiniz. Ben size buna eğlenceliden ziyade... ...tehlikeli demek istiyorum. İnanın bana bu merakınız sizin için... ...tehlikeli olabilir. <gülüyor> Ayın 18'inde sizi bekliyorum. Geleceğim unutmayın. Tam 8'de. <gülüyor> Hoş geldiniz e Sizi tanıştırayım Mrs. Oliver Monsieur Poirot Memnun oldum efendim Memnun oldum Müfettiş Batl ile tanışıyorsunuz tabi Monsieur Poirot'u tanırım Albay Reis Monsieur Poirot Memnun oldum Memnun oldum e, Öbür misafirler gecikti Kabahat bende sanırım Onlara 8-15 demiştim galiba Doktor Roberts Çok geç kalmadın mı? Hayır e, tanıştırayım Mrs. Oliver Memnun Albay ol. Reis Hercule <gülüyor> Poirot. Poirot ve Müfettiş Mösyö Poirot Mösyö Scott en meşhur polislerinden biri Sizi tanıdığıma çok memnun oldum Ağzınızdan laf almanın çok güç olduğunu söylerler ama ben bir defa deneyeceğim Cinayetlerle oldum olası ilgilenirim Bir doktor için kötü bir ihtiyaç Sakın sinirli hastalarıma söylemeyin olur mu? <gülüyor> Mrs. Loimer Çok geç kalmadım ya Binbaşı Despar. Merhaba Miss Meredith Eyvah, E geç ben mi geldim? Ne çıkar Miss Meredith? Beklemeye diyecek kadar güzelsiniz e, buradakilerle tanışıyorsunuz değil mi? E, o halde bana müsaade edin bir dakika. Ev sahibimiz pek tembel. Öyle. Falancı'yı tanıyorsunuz değil mi deyip gider daima. Geldi çöküşün içinde. Halbuki siz burada kimseyi tanımıyorsunuz değil mi? Bazılarını tanıyorum. Mesela şu. Mrs. Oliver değil mi? Roman yazarı. Evet. Kütüphanedeki ceseti yazan. her kendisi. E, ya şu yüzü tahtadanmış gibi hareketsiz kocaman adam. Müfettiş Battle mı? Evet. Scott New York'tan. Hmm. Ya siz... Ya ben Galiba siz hepsinden fazla tanıyorum Erkül Puaro. En esrarlı cinayetleri çözüp meydana çıkaran Meşhur dedektif İltifat ediyorsunuz <gülüyor> Mesut Poirot şu şeytan hakkında ne düşünüyorsunuz <gülüyor> Garip bir adam Kafasını cinayetlerle bozmuş Hepimizi birbirimize katmak için topladı bu araya bu gece Bakın Şimdiden yapmış yapacağını Mrs Oliver, Doktor Roberts her iz bırakmayan zehirleri münakaşasını yapıyor. Müthiş adam. Doktor <gülüyor> Roberts mı? Hayır, Mr Şeytan. İnsan üzerinde tuhaf bir tesir bırakıyor. Ondan çekiniyorum adeta. Neden hoşlandığı hiç belli olmaz. Bir bakarsınız, herkese dehşet veren bir şey, onun pek hoşuna gider. Mesela? Bilmem. Ondan hoşlanmıyorum diyemem ama korkuyorum da. Yemeklerine de bayılacaksınız. Mükemmel bir ahciz var. <gülüyor> Ömürsünüz vallahi. Demek bütün meşhurların böyle zaafları var. Yemek hazır. Eee toplantının en güzel kızını bütün gece inisiyarnızı almanıza müsaade edilemeyecek tabii Monsieur Poirot. Siz Fransa'da hiç vakit kaybetmezsiniz doğrusu. Ben bel alayım doktor <gülüyor> Kadın mezunlarıdaki millet de aynıdır azizim. Bir başka var. Şimdiye kadar mevcudiyetinden kimsenin haberi olmayan bir zehir biliyor musunuz? Yeni romanımda kullanacağım Afrika yerlilerinin kullandıkları bazı zehirler var ama... Oh, onlar yüzlerce defa kullanıldı. Ben yeni bir şey istiyorum. Laboratuvarlarda hazırlanan mikroplarla kan zehirlenmeleri oluyor. Onlardan istifade etseniz. Okuyucularımın hoşuna gitmez bu. Üstelik mikropların isimlerini de telaffuz edemezler. Hatta sekreterim bile yazamaz doğru dürüst. Siz ne dersiniz müfettiş Bethley? Gerçekte insanlar öyle ince hesaplarla uğraşmaz mı siz Oliver? Arsenik kullanır, olur biter. <gülüyor> Saçma. Sizin Scotland Yard'ınız bu yüzden birçok cinayetlerin failini bulamıyor. Halbuki başınızda bir kadın, kadın bulunsa. Abi biliyorum misin? biliyorum. Parklardaki çiftleri rahatsız etmekten başka işe yaramayan gülünç yapkalık kadınlar. Ben başınızda bir kadın bulunsa diyorum. ...kadınlar cinayetten iyi anlar. ...doğru en başarılı katiller kadınlardan çıkar... ...kafalarını iyi kullanırlar... İnsan kendilerini ele vermişlerine şaşıp kalır... ...zehir <gülüyor> <gülüyor> bir kadın silahıdır... ...hala ele geçmemiş kadın katilleri vardır yani. ...vardır ya elbette... <gülüyor> ...doktorların da bir takım imkanları vardır... ...yo <gülüyor> itiraz ediyorum... ...biz şayet hastalarımızı yanlış ilaçla zehirlersek... ...bu tamamen kaza eseridir... ...eğer ben bir cinayet işleseydim... ...çok basit bir yol seçerdim herhalde... ...kazalar olağan şeylerdir... ...av kazaları mesela... ...boş zannedilen bir tüfek yanlışlıkla ateş alabilir... ...evdeki izlemeçi hanımına kızıp onu zehirleyebilir... <gülüyor> ...ben de kim oluyorum bu hususta konuşacak... ...burada bu kadar mütehatsız varken... Er. ...kimler bir oynar... E, ...Miss Lormer, siz Doktor Roberts, ...siz oynar mısınız Miss Melody? Evet pek iyi bilmem ama... zarar yok... ...ya siz binbaşı Despard... ...isterseniz siz dördünüz bu odada oynayın... ...birçok oynamaya bayılırım... ...adeta hastalık haline geldi bende... Bir yere davet edildim mi yemekten sonra Greech oynamayacaksak vazgeçiyorum gitmiyorum Çok ayıp ama yemekten sonra uyku bastırıyor Kartları keser misiniz? O Mrs. Lorber ee, Siz Mrs. Meredith ile ortaksınız Aa, Güzel erkeklere <gülüyor> karşı kadınlar siz Size bir sayı bile vermeyeceğiz Ay, Kart lütfen İyi dostlarım ee, Müsaadenizle öbür odada da bir masa kuruldu Onların yanına gitmem lazım Kartları kesmek için sizi bekledik ben oynamam biriciyi sevmem de Aa, Öyleyse biz de oynamayalım Mr. Şeytan'a Rüça ediyorum siz eğlenmeye bakın Ben misafirlerimi hoşça vakit geçirmelerini isterim Müsaadenizle öbür odaya geçiyorum 3 kere Pas <gülüyor> Beş kara Oyun <gülüyor> Aferin ortak Kazanacağımızı hiç ummuyordum Karşımızdakiler pik çıkarsalardı oyunu Ha Biz gene de kazanamazdık Bende bir pik vardı ama nedense trefli oynadım Neticede malum <gülüyor> 12'ye 10 geçiyor İkinci bir oyna vakitimiz var mı ha, Beni mazur görün erken yatmaya alışık bir adam ben de... Ya ya kalksak iyi olacak Hep sahibimiz öbür odada Mr. Şeytana şöminenin önündeki koltukta Öbürleri oyuna devam edecekler galiba Biz veda edelim Gidiyoruz şeytana Müfettiş battle. Bir dakika gelir misiniz? Bir şey mi var? Şuraya bakın. Bir dakika lütfen. Sizlere üzülerek Mr. Şeytan öldüğünü bildiririm. <gülüyor> Aa, Kalp mi acaba? Ölüye dokunmayın Dr. Roberts. Bu gece bu odadan dışarı çıkıp giren oldu mu söyler misiniz? Giren çıkan mı? Hayır. Ya siz ne dersiniz Mrs. doğru Doran'a? <gülüyor> Kimse girip çıkmadı. Uşaklardan veya hizmetçilerden biri? Hayır hayır. Oyun başlamadan önce uşak içki masasını o diye getirdi bir daha da girmedi buraya. Öyle mi bir maçı Öyle. Öyle öyle. öyle. öyle. Ne oluyor burada Allah aşkına? Bırakın da muayene edeyim. Belki de bayılmıştır. Baygınlık değil. Çok müteessirim fakat adli tabipten başka kimse ona elini süremez artık. Bayanlar baylar Mr. Şeytan'a öldürüldü. <Gülüyor> oh, öldürülmüş mü? Ya Allah, ım. Bıçaklanarak öldürülmüş. Bu gece oyun esnasında hanginiz masadan kalktınız? Evet cevap bekliyorum. Hepimiz birkaç defa kalktık sanırım. Kimimiz içki doldurmak için... ...kimimiz şömini odun atmak için. Ben her iki iş içinde kalktım. Şöminiye odun atmaya gittiğimde şeytana uyuyordu Uyuyor muydu Sanırım Uyuyordu olabilirdi, olabilir evet. öldürülmüştü bunu sonra anlayacağız Lütfen hepiniz öbür odaya geçin Advay siz onların yanında kalır mısınız lütfen Ver üstüne fetiş ben Merkezden verilen emre göre bu davayı ben alıyorum üzerime Sizce öleli kaç saat olmuştur o Bana kalırsa bir saatten fazla Belki de ne yazık ki saatini dakikasını kesin olarak tahmin güç hmm. Ateşin önünde oturduğuna göre biraz fark eder tabi Belki de bir buçuk iki hatta iki buçuk saat olmuştur öleli Bunu bizim doktor bilebilir ancak Ama hiç kimse ne bir şey görmüş ne de işitmiş çok garip Adam ya bağırsaydı bıçak saplanırken bağırmadı Katilin şansı yardım etti Doğrusu güç iş Kim yaptı acaba Mr. Şeytana sizi bu akşam neden davet ettiniz söylemiş miydi Hayır Neden sordunuz Bizimkiler geldi işte onları işer aldım ee, İlk önce sizinle konuşalım Sonra soruşturmaya başlarız olur mu Olur Hı. Zavallı budala Acayip tavırlar takınıp başkalarını korkutmaya çalışmak Ne çocukça bir merak Dördünü de sorguya çekmeden önce sizinle konuşalım Mr. Faro. Bu geceki toplantının bir hususiyeti olduğunu söylemek istediniz biraz önce. Mr. Şeytana bu toplantıda bana bir katil koleksiyonu teşhir edeceğini söylemişti. Katil koleksiyonu ha? Doğru mu söylüyordu sizce? Sakın sizinle alay etmiş olmasın. Hayır hayır doğru söylüyordu. Şeytana hayatı mefhüs gözüyle görmekten şeytanca işler yapmaktan gurur duyardı. Garip bir adamdı. Aynı zamanda da aptal. Bu yüzden de öldü zaten. Anlıyorum. Sekiz kişilik bir toplantı tertip etti bir de kendisi. Bunlardan dördü polis veya polisliğe benzeyen işlerle uğraşıyor, dördü de katil. Ama bu imkansız bir şey imkansız. Onların hiçbiri katil olamaz. Ben sizin yerinizde olsam bu kadar emin olmazdım mı siz Oliver? Katiller de herkes gibi hareket eder, herkese benzeyebilir. Sempatik, sakin, iyi huyludur. O halde katil Dr. Robert. Bu adamı görür görmez onda bir acayiplik olduğunu hissetmiştim. Hislerim de beni asla yanıltmaz. Ya siz ne düşünüyorsunuz Albareis? Olabilir. Bu da şeytananın ömründe ilk defa yanılmadığını ispat eder. Herhalde o dört kişinin katil olduklarından şüphe etmişti. Emin değildi. Belki hepsi de katil. Ama işlerinden birinin gerçekten katil olduğunda haklıydı. Ölümüyle de bunu ispat etti. Siz ne düşünüyorsunuz Mr. Faro? Mr. şeytananın garip bir şöhreti vardı. Tehlikeli denecek kadar şakacıydı. Acımak bilmezdi. Katil şeytananın sırf eğlenmek maksadıyla kendisine ele vereceğinden... ...bu toplantının maksadının da kendisini polise teslim olduğundan şüphe etmiştir. Ayrıca şeytana'nın kat delilere sahip olduğunu da sanmış olabilir. Delil var mıydı gerçekten? Bunu hiç öğrenemeyeceğiz. Doktor Robert, mesela o şakacı bir adam. Bütün katiller de şakacıdır. Eğer sizin yerinizde olsaydım onu tevkif ederdim müfettiş Bentley. Eğer Scotland Yard'ın başında bir kadın bulunsaydı, dediğiniz yapılırdı korkarım. Fakat görüyorsunuz idare biz erkeklerin elinde. Erkekler ihtiyatlı olmak zorundadır. Ağır fakat emin adımlarla ah, yürürler. Yani erkekler, ürürler. erkekler. Artık sorguya başlasak fena olmayacak. Onları bütün gece o odada tutamayız. Sakın belli etmeyelim. Bu şeytananın sırrıydı ve bütün maksatları, tasavvurları kendisiyle birlikte öldü. Anlaşıldı, anlaşıldı mı? Anlaşıldı, anlaşıldı. Öbür odaya git. Orada Anderson'in yanında diğer dört misafiri göreceksin. İçlerinden Doktor Roberts'a buraya gelmesini söyle. Tamam, söyleyeceklerini not etmeli. Bir kitabım da kullanabilirim. Gerçek hayat kitaplardan farklıdır. Biliyorum. <gülüyor> i̇nşasında en kötü malzemeyi kullanırlar. Allah bana kalırsa bu pek şeytanca bir müfettiş battle Gözlerime inanamıyorum adeta Üç kişinin içinde bir adamı bıçaklamak Doğrusu böyle bir cesareti ben gösteremezdim Bu işi benim yapmadığımı ikna etmek için ne söylemem lazım bilmiyorum Ortada şeytananın ölümünü icap ettirecek önemli bir sebep olmalı. Tabii Yalnız benim zavallı ile görülecek hiçbir hesabım yoktu Onu pek iyi tanımam bile Hoşuma giderdi acayip bir adamdı Nasıl olsa onunla olan münasebetlerimi tahkik edeceksiniz biliyorum Aptal değilim ama aramızda hiçbir şey olmadığını da göreceksiniz. Şeytana'yı öldürmem için hiçbir sebep yoktu ve onu ben öldürmedim. Peki hala Doktor Roberts... soruşturma yapmaya mecburuz biliyorsunuz. Hassas bir adamsınız. Bana öbürleri için bir şeyler söyleyebilir misiniz? Hala, haklarında pek fazla bir şey bildiğim yok. Desbar'ın ismini dediği ilk defa bu akşam gördüm. Desbar'ın ismini duymuştum. Bir seyahat kitabını da okumuştum. İyi bir kitaptı. Mister Şeytana ile dost olduklarını biliyor muydunuz? Hayır, Şeytana hiç bahsetmedi. Dediğim gibi adını duydum ama hiç görmemiştim. Miss Mele dediği ilk defa bu akşam gördüm. Mrs. Lormar'ı da pek az sanırım. Peki onun hakkında ne biliyorsunuz? Dul bir kadındır. İyi bir insan, akıllı, kibar. Mükemmel bir bir iç oyuncusu. Onunla başka bir yerde bir oynarken tanışmıştık. Şeytana size ondan da bahsetmedi demek. Hayır. Oyun esnasında masayı kimler ve ne maksatla terk etti hatırlıyor musunuz? Valla buna cevap vermek güç. Pek hatırlayamayacağım şimdi. Oyuna dalmıştım. Da Hepimiz birer ikişer defa yerimizden kalktık. Hepimiz. Oyun masasındaki iskemlelerden doğrudan doğruya şömineye dönük olan var mı? Hayır. Sonra masa ile şömine arasında büyük bir vitrin vardı. İçine nefis porselenlerle dolu bir vitrin. Bu da şeytana kimse görmeden bıçaklamaya yaradı tabii. Pekala alabilirsiniz ki bir hiç oynarken insan etrafıyla pek ilgilenmez. Oturur sadece oyununa bakar. Bunu yapsa yapsa ...oyunda sırasını sonuna kadar beklemek zorunda olan... ...yani oyun sonuna kadar işi olmayan biri yapmıştır. Oyunu üç kişi mi oynadınız? Yok canım, hepimiz oynadık. Bridge oyununda her elde bir kişi kartlarını deklere edip açar... ...ve o elde oynamaz. Mor deriz ona. Demek sizce katil bu mor dediğiniz? Ya hiç şüphem yok. Hmm. Dördünüz de birer defa mor oldunuz değil mi? Elbette. Sonra böyle bir cinayeti işlemek için... ...insanın sinirlerinin çelik gibi olması gerek. Ya tam bıçağı saplarken bağırsıydı? Haklısınız... Sinirleri çelikten bir katil. Şimdi sizinle erkekçe konuşalım Doktor Robert. Sizce katil kim? Hiç düşünmeden despartlarım. Çok soğukkanlı bir adam. Onun yaşadığı tehlikeli hayatta insan çok çabuk hareket etmek zorundadır. Onun gibiler tehlikeyi göze almaktan çekinmez. Bana kalırsa kadınları hiç hesaba katmamalı. Çünkü bilek kuvveti de gerek bu işte. Yanılıyorsunuz. Şu hançere bakın. Vay canına. Ne kadar ince şey. Sanki cinayet işlemek için yapılmış Katil mutlaka yanında getirmiştir bunu Hayır bu hançer Mr. Şeytan Hanım. Kapının yanındaki masanın üzerinde öbür antika eşyaların arasında duruyordu Öyleyse katil böyle bir silah olduğu için pek şanslıymış Bana kalırsa katil bu bıçağı aramadı Onu gördüğü anda aklına cinayet işlemek geldi Anlayamadım Neyse Sizi daha fazla alıkoymayayım. Dr. Roberts Yardımınız için teşekkürler Lütfen adresinizi şu deftere yazın verin. Hay hay e, Telefon numaramada yazdım Teşekkür ederim Yalnız çok rica ederim gazetelerde adım geçmesin... ...bazı sinirli hastalarımın hoşuna gitmez de... Mesiparu doktor bir mahsur görmezse... ...siz de bir şeyler sormak ister misiniz? O hiçbir mahsur yok... Mesiparu'nun hayranlarındanım... ...bana kim bilir ne enteresan şeyler soracaksınız... <gülüyor> ...zannetmiyorum... ...bazı teferruat öğrenmek istiyorum o kadar... ...mesela kaç el oyun oynadınız? Üç... ...siz içeri girdiğinizde dördüncüye başlamıştık... ...kim kiminle oynadı? Birincisinde... ...Despar'la ben hanımlara karşıydık... ...bizi yendiler... İkincisinde benle Miss Meredith, Despar'la Mrs. karşıydık. Evet. Üçüncüsünde benle Miss Meredith'le Despar'a karşıydık. Şansımız hiç haber gitmedi. Dördüncü oyunda da Miss ile beraberdik tekrar. Kim kazandı, kim kaybetti? Bütün oyunları <gülüyor> Miss Meredith kazandı. Miss ilk oyunu kazandı, son iki taneyi kaybetti. Ben hep kaybettim. Müfettiş Betul size onlardan hangisi katil olabilir diye sordu. Ben hangisi en iyi bridge oyuncusu diye soracağım. Vallahi Mrs Dorumuz birinci sınıf bir oyuncu. Bu yoldan hayatını kazanabilir. Despard da iyi bir oyuncu ama biraz gürültücü. Ms Beledit ihtiyatlı oynuyor, hiç hata yapmıyor ama fazla zeki değil. Ya siz? <gülüyor> Benim oyunumda pek fena sayılmaz. Başka bir şey soracak mısınız efendim? Hayır teşekkür ederim. Sorularımla sizi rahatsız edeceğim için özür dilerim Mrs. Lorimer. Rica ederim. Vazifenizi yapıyorsunuz. Durumumuzun hiç de hoş olmadığını biliyorum. Ee, odadaki dört kişiden biri katil. Ben değilim de sen buna inanmayacağınızı da biliyorum. Mr. Şeytan Ay, tanır mısınız? Pek Yıllar önce tanışmıştık. Nerede? Mısır'da. Bir otelde galiba. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğrusunu isterseniz onun bir şarlatan olduğunu düşünüyorum. Sorumu mazur görün. Onun ölümünü istemeniz için mühim bir sebep var mı? <gülüyor> Olsa bile itiraf eder miyim müfettiş Beto? Şaka ediyorum şaka Hiçbir sebep yok Onun ölü veya diri oluşu benim için hiçbir şeyi değiştirmez Bence numaracının biriydi Takındığı tavırlar beni tiksindirirdi Bu hançeri evvelce görmüş müydünüz? Hayır hiç görmedim Oturduğunuz odada kapıya yakın bir masanın üzerinde duruyordu Farkında değilim Bir kadın için bile mükemmel bir silah Hı, Herhalde Öbürleri için bir diyeceğiniz var mı? Anlayamadım. Yani sizce katil hangisi? Cevap verilmesi mümkün olmayan bir soru bu. Peki aramışsınız Laura mı? Adresimizi yazın şu deftere lütfen. Ya siz bir şey sormak ister miydiniz Başu Paro? Size oyun arkadaşlarınızın hangisi katil diye değil de hangisi en iyi bridge oyuncusu diye sorsam cevabı mümkün mü? Sanırım. Lütfen. Bin Başu Despar oldukça gürültücü bir oyuncu. Doktor Roberts Hile yapıyor. Ee, ...Müsmer Edith sessiz sadasız bir oyuncu... ...fakat fazla ihtiyatlı. Başka? Şu sayılar size ait değil mi? Evet, benim Elyazım. Üçüncü oyunun sonuçları. Ya bu? Ee, binbaşı ne olacak. Oyun devamınca eski sayıların üstünü çiziyordu da. Şunlar? Ee, müsmer ilk oyuna ait. Öyleyse şu yarım kalmış olan... ...Doktor Robertson. Evet. Teşekkür ederim. Pek eski kafalı bir kadın. Başkaları hakkında konuşmaktan çekiniyor. Aynı zamanda şeytani bir zekası var. Katilini olduğunu hiç sanmam. Ama gene de belli olmaz. Şu bridge sayılarını sormaktan maksadınız ne mesop var o? Bu işte bize en çok lazım olan şey ne? Karakterler hakkında bir ipucu. Üstelik bir kişinin değil tam dört kişinin karakteri hakkında. Bize en çok şu el yazıları, şu iyi büğrü rakamları yardım edecek. İşte birinci oyuna ait yazılar. Bakın... ...oyun ne kadar kısa sürmüş... ...küçük itinalı rakamlar... ...dikkatli ilave ve çıkarmalar mis meredide ait. Mrs. Lorimer ile ortak oynuyordu... ...kazandılar. Öbür sayılara bakın oyunu takip etmek bile mümkün değil... ...çünkü üstleri çizilmiş. Fakat yine de sahibi binbaşı Desper... ...hakkında bir fikir verebilir bize. Desper daima durduğu yeri bir bakışta görmekten hoşlanan bir adam. Diğerleri hakkında da bir şeyler söylemek mümkün. Doğru... Dört oyuncunun karakteri hakkında bir şeyler öğrenmek istediğime göre... ...sorularım sadece bir ait olursa konuşmakta hiç mahsur görmeyeceklerdir. Herkesin kendince bir çalışma stili vardırmış Süparo. Lütfen kızı çağırın. Oturun Miss oturum oturun. Hadi korkmayın canım, hoş bir durumda değilsiniz biliyorum. Fakat korkacak bir şey yok ortada. Bundan daha korkunç bir şey düşünemiyorum. Ne müthiş Tanrım, ne müthiş. İçimizden birinin bu işi yaptığını düşündükçe... ...düşünmeyi bana bırakın da cevap verin Miss Merlid. Mr. Şeytan ayları ne zamandır tanışıyorsunuz? Pek uzun bir zamandan beri değil. Ondan çok korkardım. Neden? Bilmem çok korkardım işte. Öyle korkunç bir gülümsemesi vardı ki... ...sonra insan üzerine öyle bir eğilirdi ki ısıracak sanırdınız. Onunla ne zaman tanıştınız? Dokuz ay önce. İsviçre kış sporları yapmaya gittiğimde. Sonra beni sık sık davet etmeye başladı. Partiler verirdi. Eğlenceli olur. Demek ki ondan hoşlanmazdınız. Hayır... İnsana ürperti veren bir hali vardı Ondan korkmanız için şahsi bir sebebiniz var mıydı? Hayır ne münasebet Peki helal. Bu akşam oyun esnasında hiç masadan kalktınız mı? Zannetmem Evet bir defa kalktım Öbürlerin ellerine baktım Hep masanın civarında mı kaldınız? Evet Emin misiniz? Etrafta biraz dolaştım galiba Şimdi oldu işte Affedersiniz ama Mesmeredit doğruyu söylemeye gayret ederseniz daha iyi olacak Biliyorum sinirlisiniz İnsan sinirli olduğumu arzu ettiği şekilde konuşur Yani olmamış olmuş gibi Mr. Şeytan oturduğu tarafa yaklaştınız mı? Hayır yemin ederim ki hayır Şu hançere bakın Aman yarabbim ne küçük ne incecik şey Tereyağına vatar gibi insanın kalbine verir. Çocuk ha! bile kullanabilir bunu Yani Yoksa ben mi yaptım demek istiyorsunuz Ama ben yapmadım yapmadım Hem Neden yapayım Bunun cevabını bilmek isterdik Sebep neydi neden biri şeytanayı öldürmek mecburiyeti duydu Garip bir adamdı ama tehlikeli değildi Gidebilirsiniz biz meredim Adresinizi yazın şu deftere Eve gidince hemen yatın bir de aspirin alın Hiçbir şey düşünmeyin Bravo müfettiş bat mükemmel bir baba rolü oynadınız Rol filan oynamadım kızcağız gerçekten korkmuş Onu daha fazla korkutmak salimce bir şey Bu kız ya masum ya da müthiş bir aktris anlayacağız Buna kalırsa katil bu kız Ya siz ne düşünüyorsunuz Mesut Buarov Ben mi? Şimdi bir şey fark ettim Gene bir sayılara ait bir şey mi? Evet Mismeredir sayı yazdığı kağıdın kullanılmamış tarafını çevirmiş Oraya çizgiler çizmiş ve tekrar kullanmış Peki bunlar ne çıkar? Bunlar bu kızın fakir olduğu ya da ekonomiyi pek sevdiği çıkar <gülüyor> Üzerindeki elbiseler pahalı cinsten ama Binbaşı Despar'ı çağırın Beklettiğim için özür dilerim Binbaşı Despar Hanımları önce göndermek istedim de Özür dilemeyin anlıyorum Mr. Şeytana iyi tanır mısınız? İki defa gördüm. Sadece iki defa mı? Evet bir ay önce aynı eve davetliydik. Bir hafta önce de beni kokteyle davet etti. Buraya mı? Evet. Şu hanceri görmüş müydünüz o zaman? Hayır. İleride işime yarar diye düşünmemiş olacağım. İleri gidiyorsunuz. Özür dilerim sinirlerim çok bozuk da. Mr. Şeytana'dan hoşlanmamanız için bir sebep var mıydı? O kadar çok sebep var ki. Hoşlanmamam için öldürmem için değil tabi. Onu öldürmek aklımdan bile geçmedi Fakat daima içimden onu dövmek gelirdi Ne yazık artık çok geç Sizce onu kim öldürdü Binbaşı Zespa Ben öldürmedim Küçük Mismer öldürmedim. O tatlı yüzde Asil Mrs. Verme öldürmüş olamaz Demek ki geriye doktor kalıyor Masa başındakiler hiç yerlerinden kalktım Ben iki defa kalktım Birincisinde sigara tablası almak ikincisinde ateşe odun atmak için Saatlerini hatırlıyor musunuz Bilmem ki Birincide galiba on buçuktu İkincide de on bire yakındı. Ama bunlar sadece tahmin. Mrs. Lamour bir defa şömineye doğru gitti. Şeytaniye bir şeyler söyledi. Cevap aldı mı bilmiyorum. Pek dikkat etmedim. Fakat cevap almadı da diyemem. Miss Meredith odada biraz dolaştı. Fakat şömineye yaklaştığını sanmıyorum. Doktor Abus çok sinirliydi. Üç dört defa kalktı oturdu. Size Monsieur Poirot'un bir sorusunu soracağım. Bridge oyuncusu olarak haklarında ne düşünüyorsunuz? Miss Meredith iyi oyuncu. Doktor Abus ile yapıyor. Mrs. Larmars'a fevkalade Pekala gidebilirsiniz Adresinizi yazın şu defteri lütfen ta ta ta ta ta. Bir şey mi varmış varo? Bir şey yok Sadece Despar'ın yürüyüşünün kaplana benzediğini fark ettim Evet Kaplan gibi sessiz çevik Peki O halde katil kim Bana kalırsa katil ya o kız ya da doktor Size kalırsa Doktora kalırsa Despar Despar'a kalırsa doktor Miss Meredith'e kalırsa Mrs. Lorimer katil. Mrs. Lorimer pek konuşkan değil yani ona kalırsa katil aralarından biri değil. Oldukça karışık bir iş. Oldukça. Peki siz ne dersiniz Alba Ortada delil yok. Ah, siz erkekler. Hepsini teker teker ele alalım isterseniz. Katil Dr. Roberts diyelim. Mesleği icabı bir vuruşta insanı öldüren noktayı iyi bilir. Ama sırf bu bilgisi yüzünden onu itham etmek gülünç. Son derece soğukkanlı yürüyüşü kaplana benziyor diye Desper'de öldürdü desek... gene de bir şey çıkmaz bundan. Çünkü biz Lorimer'ın da en az onun kadar soğukkanlı olduğunu biliyoruz. Mrs. Meredith'e gelince hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Alelade güzel bir kız. Onun mazresine ait bir şey gizlediğini şeytana biliyordu ya. Desenize o kız melek yüzlü bir şeytan. Konuşmakla bir sonra varabilecek miyiz? Ya ne yapalım Albay Reis? Dördü hakkında da soruşturmaya başlamak lazım. Başlayacağız tabii. Bize yardım eder misiniz? Memnuniyette. Binbaşı Desper'ı size bırakıyorum. Peki ara. Ben de kendi usullerimle soruşturma yapabilirim, değil mi? size mani olamam. Yalnız ihtiyatlı olmanızı tavsiye ederim, Miss Oliver. Merak etmeyin, hiç geveze değilim. Yanlış anladınız, Miss Oliver. Soruşturma yapacağınız kimse. Zaten iki cinayet işlemiş. Eğer lüzum görürse üçüncüye de işlemekten çekinmez demek istedim. Oh, peki. iyi çağrınıza teşekkür ederim, Miss Poirot. Polis romanı yazmaya benzemez bu iş. Ben artık gideyim. Öğrendiklerimi derhal bildireceğim size. Lütfen. İyi geceler, Miss Oliver. İyi geceler. İyi geceler, Miss Poirot. İyi geceler. Kim bu adam? Orduda fevkalade bir sicili var aşağı yukarı bütün dünyayı dolaşmış. Ah, anladım tahmin etmeliydim. Gizli emniyetten bu adam. Öyle ya, yoksa neden davet edilsin bu gece? Dört katile mukabil dört polis. Biri Scotland Yardım'dan biri meşhur bir dedektif biri gizli emniyetten biri de polis yazarı. Yaman adam mı şu şeytana? Aynı fikirde değilim Mrs. Oliver. Aptalım biriymiş. Kaplanı ürkütüp üzerine saldırmaktan başka işe yaramadım. Kaplan mı? Ne kaplanı? Katili demek istiyorum. Mr. Şeytana o dört kişinin geçmişini pek iyi biliyordu. Pek parlak olmayan geçmişlerini. Elinde delil var mıydı yoksa sadece tahmin miydi bilmiyoruz. Mr. Şeytana kendine bir eğlence hazırlamıştı. Yalnız sahibine endişeye düşürecek iki üç kelime söylemek... ...sonra da karşındakilerin şaşırdığını, heyecanlandığını, paniğe kapıldığını seyretmek. Tehlikeli bir oyun oynadı. Yemek esnasında bazı manalı laflar etmişti. Zehir kadın silahıdır. Doktorların birçok imkanları vardır. Avlarda kazalar olur. Hanımına kızan hizmetçi onu zehirleyebilir filan gibi. Eğer bunlar gerçekten bir maksatla söylendiyse... ...ve taşlar gediğine oturduysa... ...kendi ölüm kağıdını kendi imzalamış olur. Küstah bir adammış. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Belki de şeytanayı hiçbir öldürmedi. Belki de bir hadise yaratmış olmak için intihar etti. Tam şeytanaya yakışan bir şey. Fakat ne yazık ki o bu tip adamlardan değildi. Hayata pek bağlıydı. Kötü bir insan. Öyle. Fakat bir adam sadece kötüdür diye öldürülemez. Kaplanın kafesine girmek şart oldu artık. <Gülüyor> Doktor Roberts'ın anesinde yaptığınız soruşturmadan... ...pek bir şey çıkmadı galiba müfettiş Basil. Çıkmadı mı Şifarov? Doktor hakkında ne düşünüyorsunuz? Şeytana haklı. Doktorun hayatı epey karışık. Ama şeytanayı o öldürmedi. Çünkü zeki bir adam. Hançeri saplarken adam uyanıp bağırabilirdi. Bunu bile bile tehlikeyi göze almaz. Peki doktor kimi öldürmüş? Birini öldürmüş mü öldürmemiş mi bilmiyorum. Sekreteriyle konuştum. Kadın eski bir olaydan bahsetti. İsterik bir kadın hastayla kocasına ait bir şey... İkisi de ölmüş mü? Evet Mr. Craddock mikroplu bir trash fırçası yüzünden zehirlenmiş Karısı bir müddet sonra mısıra gitmiş orada kan zehirlenmesinden ölmüş Evet Herhalde Mrs. Craddock kocasını doktorla kendi arasında bir engel olarak görüyordu Herhalde Siz ne yapacaksınız bugün Mr. Paro? Dr. Roberts'ı görmeye gideceğim hmm, İkimiz de aynı günde gidersek şüphelenmez mi? Merak etmeyin ben onunla geçmişinden konuşmayacağım Bridge oyunu hakkında bazı sorular soracağım Siz bu bridge meselesine fazla takıldınız Mr. Paro İzime yarıyor Olabilir Herkesin kendine göre bir usulü vardır Bu lokantanın yemekleri çok nefis Üstelik pek sessiz bir yer Ara sıra gelmeli Ha, oh, bir günde iki polis Akşama da bileklerime kelepçeler geçer artık Dördünüzde de aynı derece ilgiliyim doktor Robert Tekala <Gülüyor> Size nasıl bir hizmette bulunabilirim? İnsan denen yaratık sizin için bir meçhul olmaktan çıkmıştır değil mi Doktor Robert? Yani doktor olduğuma göre evet. O halde lütfen bana yardım edin. Hay hay. Şu gördüğünüz geçen akşamki ilk üç oyunun sayıları. Birincisi Miss el yazısı. Şimdi bu sayılara bakarak oyun hakkında aklımıza gelenleri söyleyebilir misiniz? <gülüyor> Şaka mı ediyorsunuz Mesipoğar? Nasıl hatırlarım? Aradan kaç gün geçti? Hatırlasaydınız çok memnun olurdum. Çünkü bu sayede öğrenmek istediğim bazı mühim şeyler ortaya çıkacaktı. Ne gibi? Mesela oyun arkadaşınızın gözden kaçmayacak kadar bariz bir hata yaptığını Yanlış oyunu yüzünden kaybettiğini Dalgınlıkla fazla kart attığını filan öğrenecek Anladım Şimdi maksadınızı anladım Affedersin saçmalıyorsunuz sanmıştım Cinayeti işleyen oyunda anormallikler de değil mi? Evet Dört oyuncunun birbirinin oyununu bilmesi lazım Ani bir değişiklik beklenmedik bir hata derhal fark edilir böylece Düşünün doktor rica ederim hatırlamaya çalışın Maalesef hatırlayamıyorum Yalnız Mrs. Oyunun başından sonuna kadar mükemmel oynadığını En ufak bir hata yapmadığını desparında hiç değişmeden oynadığını söyleyebilirim Bir defa bile oyun kaidelerinin dışına çıkmadı Mismeret de gelince Evet Mismeret gelince Bir veya iki defa hata yaptı O da oyunun sonlarına doğru herhalde yorulmuştu Sonra pek tecrübeli bir oyuncu da değil Bir ara elleri titriyordu Öyle mi Ne zaman Ne zaman mı Hatırlayamıyorum Sinirliydi herhalde ondan elleri titremiştir <gülüyor> Mesut bana muhayyer şeyler söyletiyorsunuz Özür dilerim Size bir şey daha sorabilir miyim Tabi Epey güç bir soru Biliyorum Fakat muhayyelerinizi yanlış ola sevk etmeyecek Bana içinde oyun oynadığınız odayı tarif edebilir misiniz Ç Çalışıyorum Bu ziyaretimi mazur görmenizi rica ederim Mrs. Lorimer. Ziyaretinizin sebebi? Biliyorsunuz. Müfettiş Battle'ın sorularına bu işle resmen vazifeli olduğu için cevap verdim. Size cevap vermek zorunda olduğumu sanmıyorum. Aklısanız Mrs. Loremur Arzu ederseniz hemen giderim. Ee, siz ancak on mı ayırabilirim. Sonra müsaadenizi rica edeceğim. İçeride bir iç oynuyorum da. Teşekkür ederim. On dakika yeter. Bana Mr. Şeytanan'ın öldürüldüğü odayı tarif edebilir misiniz? Garip bir soru. Ama cevap verebilirsiniz değil mi? Büyük ve güzel döşenmiş bir odaydı. Cam biblolar vardı. Güzel şeylerdi doğrusu. Birkaç tane Çin ve Japon işi tablo. Evet. Bir vazo içinde de kırmızı laleler vardı. Bu mevsimde nereden bulmuşlar diye merak etmiştim. Mobilyanın rengini hatırlıyor musunuz? Hayır, hayır. Kumaşı ipekti ama... ...rengini hatırlayamıyorum. Odada bir yığın eşya vardı... Koleksiyon meraklısı bir adam ait olduğu belliydi. Teşekkür ederim. Bir şey daha soracağım. Buyurun. Şu gördükleriniz ilk üç oyunun sayıları. Evet. Bunlara bakarak bana oyunun gidişatı hakkında bir şeyler söyleyebilir misiniz? Bakayım. Evet evet. Söyleyebilirim. Tebrik ederim Mrs. Lorimer Her bir hafızanız var Neredeyse bütün oyunlarda hangi kartlar kullanıldı onu bile hatırlayacaksınız Evet sağlam bir hafızam vardır Çok tarihlisiniz Sizin için geçmiş diye bir şey yok Her hadiseyi dün olmuş gibi hatırlayabilirsiniz <gülüyor> Müsaadenizi rica edebilir miyim oyuna geç kalmamam lazım da <gülüyor> Özür dilerim sizi meşgul etti Mrs. Lorimer Size pek faydam dokunmadı Belki. bilmek istediğim bir şeyi öğrendim sayenizde Garip adamsınız M. Poirot Yok Allah'ın beni yarattığı gibi Mrs. Lorimer Hepimiz öyleyiz Hepimiz değil Mrs. Lorimer Bazımız onun yarattığı gibi kalmaktan kaçınırız Mr. Şeytana gibi mesela Ne demek istiyorsunuz Kimsenin yapmadığı şeyler yapmaya bayılırdı Acayip koleksiyonları vardı Mesela Hadise yaratacak konuları toplardı Mrs. Lorimer Öyle mi Şeytan rolü oynamaya kalkıştı başardı Fakat ne çare sahici şeytan değildi Aptalın biriydi Bu yüzden de öldü Aptallığı yüzünden mi İşlenen günahlar asla cezasız kalmaz Mrs. Lorimer ben gideyim artık yardımınıza teşekkürler Siz çağırmadıkça bir daha sizi rahatsız etmeyeceğim Allah Allah Sizi neden çağıracakmışım Belki de bana bir diyeceğiniz olur diye düşündüm Dediğim gibi sizden haber alır almaz gelirim Unutmayın Yanılmadığıma eminim başka türlü olamaz Miss Meredith, beni hatırladınız mı? Tabii hoş geldiniz. Hava çok güzel. Bizimle bahçede oturmak istemez misiniz? A, tanıştırayım. Mrs Oliver, arkadaşım Rod Davis. Mrs Oliver. Ee, siz Mrs Oliver demek. Ki. Evet. Miss Meredith, sizinle konuşacaklarım var. Hay hay. Birlikte bir çay da içeriz. O da çok güzel çay pişiriyor. Yo yo Çay dursun şimdi. Konuşacaklarımız daha mühim. Neden bahsedeceğimi tahmin ettiniz değil mi? Geçen geceki cinayetten. Boş durmamak, bir şeyler yapmak lazım. Ne yapabiliriz? Siz ne düşünüyorsunuz bilmem ama ben katilin kim olduğunu biliyorum Doktor yaptı bu işi zerrece şüphem yok Neydi adı? Ha, Roberts, doktor Roberts Baş başa verip katilin o olduğunu ispate çalışmalıyız <gülüyor> Affedersiniz tahayyül ettiğimden o kadar farklısınız ki Hayal kırıklığına uğradınız galiba Nasıl zararı yok? Buna alışkınım, üzülmeyin Bizi ilgilendiren doktor Roberts'in katil olduğunu ispat etmektir şimdi Ama nasıl? E, bu ne biçim soru yani? Mrs. Oliver haklı böyle şeylerden anlar o Unutmayın ki bunu ispat edemezsek Siz şüphelilerin başında gelirsiniz Neden e Cinayeti sizlerden biri işlemedi mi Benimle konuşacaksınız Mrs. Oliver Önce sizden hiç şüphe etmediğimi söylemek isterim Teşekkür ederim Bu korkunç hadiseni çok sarstı Mrs. Oliver Öyle hassas bir kızdır ki Haklısınız burada oturup pis pis düşünmektense bir şeyler yapma. Bu işlemiş erkek uğraşıyor Bütün arzum onları mağlup etmek her zaman söylerim, Scotland Yardım Başında bir kadın bulunsa... Evet, eğer siz bulunsaydınız ne yapardınız? Doktor Roberts'ı derhal tevkif ederdim. Sonra? Ne yazık ki Scotland Yardım Başında değilim. Sadece polis romanı yazan bir kadınım. Ama harikulade bir yazar. <gülüyor> Şimdi üç kadın baş başa verip meseleyi nasıl halledeceğimizi düşünelim. Cinayeti Doktor Roberts'in işlediğine nereden hükmettiniz? Ancak onun gibiler cinayet işler. Peki Mr. tane öldürmesi için ne sebep vardı? Allah bilmem, birçok sebep olabilir. Belki de Mr. Şeytana doktorun geçmişine ait bir sırrı biliyordu. Siz fark etmemiş olabilirsiniz ama ben gözümden kaçırmadım. Şeytana yemekte gayet acayip tavırla takınarak bazı laflar etti. Ne gibi? Kaza eseri, zehirlenmeler falan. Hatırlamadınız mı? Ee, evet buna benzer bir şeyler hatırlıyorum. Hava serinledi han. Artık yaz değil sayfayı değil unutma. Buralar Londra'dan daha soğuk olur. Git de evden bir ceket al omzuna. Ya, üşümüyorum Rode. Ben şöyle düşünüyorum. Peki de doktor kaza süsü vererek hastalarından birkaçını öldürdü Ama neden yapsın bunu meslek hayatında da tesir etmez mi? Mülleri öldürmesi için kendince bazı sebepleri vardı herhalde Yok canım çok saçma bir faraziye ee, Bence haklısınız Mr. Oliver Doktorlar isterse hiç iz bırakmayan zehirlerle hastalarını öldürebilir Aha şimdi aklıma geldi Mr. Şeytana laboratuvarlarda hazırlanan bazı hastalık mikroplarından bahsetmişti o gece Bunu Mr. Şeytana değil binbaşı desbar söylemişti <gülüyor> Binbaşı Despard, biz de şimdi sizden bahsediyorduk. Buraya kadar gelmekle boşuna yoruldunuz, Mrs Oliver Katli bulmak bizim değil, polisin işi. Oh en, ne kadar dik kafalısın? Başka türlü olamam Peki hala. Madem böyle düşünüyorsunuz, yapılacak bir şey kalmıyor. Ama ben gene de birlikte bir şeyler halledebileceğimize inanmıyorum. Şayet fikrinizi değiştirirseniz Londra'da ben arayalım olmaz mı? İşte kartım. Üzerinde adresim yazılı. Göre göre Mrs Oliva. Ben de gelebilir miyim? Elbette elbette Teşekkür ederim gelmek zorundayım zaten Size bir şey söylemem lazım Tabi beklerim Roda Buraya başımıza gelen o müthiş hadiseden sonra... ...kendinizi yap yalnız hissetmişsinizdir diye geldiğimiz İsmer edin. Yalnız diye ki ben varım. Sizin daha sadık bir arkadaş bulamaz yeryüzünde biliyorum Mr. Davis. Yalnız cinayet suçu ile şüphe altında olan dört kişiden biri olduğunu da unutmayın. Böyle bir durumda ancak ona benim gibi tecrübeli... ...dünyayı insanlar tanıyan birinin faydası dokunabilir. O gece orada bulunduğum için ben de diğer iki kişi de şüphe altındayız. Kendinize bir avukat tuttunuz mu İsmer edin? Yo Yok aklıma bile gelmedi. Demek yanılmamışım. Size benim avukatımı tavsiye ederim. Mükemmel bir avukattır. Her şeyin çaresini bulmakta işi yoktur. Avukat tutmak şart mı? Sanırım. <gülüyor> çok para ister mi? E, paranın ne önemi var? Haklısınız binbaşı Desper. hani müdafaa edecek biri bulunmalı. E, fazla para isteyeceğini sanmam. Madem istiyorsunuz tutucayım o avukatı. Ha şöyle. Ne kadar iyisiniz binbaşı Desper. Beni düşündüğünüz için çok teşekkür ederim. Müfettiş Battle da gelecek buraya. Sakın telaşlanmayın. Vazifesini yapıyor o kadar. Biliyorum. Bütün bunlar ana öyle kötü tesir yapıyor ki... ...onu böyle bir hadiseye karıştırmak ayıp, günah. Haklısınız. Mr. Şeytana'yı kim öldürdü dersiniz? Kim bilir, belki de ben. <gülüyor> ne münasebet, siz böyle bir şey yapamazsınız. Teşekkür ederim. E, gitmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Mr. şeytan ile aranızda müşterek bir sır vardır belki de. Böyle bir şey yok. O aşağılık adamı fazla tanımıyorum bile. Özür dilerim. Fakat yine de aklınızda olsun. Müfettiş Battle buna benzer bir şeyler sorarsa... ...cevap vermek zorunda değilsiniz. Müfettiş istediğini sorabilir. Saklayacak hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim. <Gülüyor> Sizi bekliyorduk müfettiş Bertholda Müsaade rahatsız ettiğim için özür dilerim Miss Meredith Sabahtan beri Dr. Roberts ile Mrs. Lorimer ile meşguldüm Size ancak sıra geldi Hazırım soracaklarınızı bekliyorum Bana kendinizden bahsedin Miss Meredith Tertemiz dürüst bir hayatı var Bu kadarını bilin kafi Öyle mi? Miss Meredith'i ne zamandan beri tanıyorsunuz? Okuldan beri beraberiz ya. Sizi dinliyorum Miss Meredith Fakir fakat namuslu bir aileye mevcut. Müsaade edin de kendi anlatsın Roda bırak ben konuşayım <gülüyor> Affedersin ha. Nerede doğdunuz mis Meredith? Hindistan'da Babanız asker miydi? Evet Babam binbaşı John Meredith'tir Annem ben 10 yaşındayken öldü 15 yaşıma girdiğim zaman babam ortadan ayrıldı İngiltere'ye döndük ve Charlton'la yerleştik 18 yaşında babamı kaybettim Bana bir metelik bile bırakmadan öldü Hem parasız hem yapayalnız kaldı hmm. ee, Babanızın ölümünden sonra ne yaptınız? İşe girdim Fazla tahsili ve zeki bir kız değilim Üçer bir arkadaşım bana kendi arkadaşının yanında iş buldu. Hafta tatillerinde eve gelen iki küçük çocukla meşgul olacak... ...ve ev işlerine yardım edecek Kimin yanında çalıştınız? Mrs. Eldon'un. Orada iki yıl çalıştım. Sonra onlar hariciye gitti. Ben de Mrs. Dyer'in yanına girdim. Benim teyzemdir. Evet, o işi bana orada buldu. Çok mesuttum orada. İşiniz neydi? Teyzem arkadaşlık ediyordu Teyzem bahçe delisiydi En vaktinin çoğunu bahçede tohum ekmek toprak çabalamakla geçirirdi Mrs. Dering'in yanından da ayrıldınız değil mi? Saati bozulmuştu Benden ziyade bir hasta bakıcıya ihtiyacı vardı Teyzem kansere yakalanmıştı İlaçlarını vermek morfin iğnelerini yapmak için bir hasta bakıcı tuttu Bana karşı o kadar iyiydi ki Ondan ayrılmak çok güç geldi bana Tam o sıralarda ben sayfiyedeki şu evi tutmuştum Yalnız oturmaktan sıkılıyordum Ene davet ettim O gün bugündür beraberiz Mr. Şeytana ile İsviçre'de tanıştığınızı söylemiştiniz Oraya yalnız mı gittiniz Beraber gittik öbür arkadaşlarla orada buluştuk Sekiz kişiydik Mr. Şeytana ile nasıl tanıştınız Aynı otelde kalıyorduk Hanginiz onu daha fazla tanıyor İkimiz de aynı zamanda tanıştık Beraber kayağa giderdik Bir ara şeytana ana pek mültefit davranmaya başladı Hepimiz anlaşakalaşıyorduk Zengin bir koca buldu diye Bu durum beni ne kadar sıkıyordu bir bilseniz Ondan hiç hoşlanmamıştım. Beni rahatsız etmekten zevk duyuyordu galiba. Öbür arkadaşlarınızın isimlerini rica edebilir miyim? Ne kadar şüphecisiniz. Doğru söylediğimize inanmıyor musunuz? İnanmak isterim tabii. Soruşturma bittikten sonra. Buyurun. İsimlerini şu kağıda yazdım. Teşekkür ederim. Mismeredit arkadaşınızın hakkı var. Hayatınız dürüst ve tertemiz geçmiş. Endişe etmenize lüzum yok. Bir şey daha soracağım. Mister Şeytana size evlenme teklif etti mi? Yahut sizinle... ...flört etmeye falan çalıştı mı? Hayır onu ana düşüremedi. Mesela şeytan terbiyeli bir adamdı Beni rahatsız eden acayip tavırlarıydı Mesela size bazı şeyler bildiğini mi anlatmak istiyordun? Yani benim hakkımda? Evet Yok hayır Benim hakkımda ne bilebilir ki? Pekala Müsaadenizle kahve çok güzeldi Teşekkür ederim Mrs. Davis Çok şükür bu da bitti ...Battle tam tahmin ettiğim gibi... ...senden zerrece şüphe etmiyor. Öyle. Bu kadar korkacak bir şey yoktu ortada. Ne budalayım. Eeean, yani, Converse'de Mr. Benson'un yanında çalıştığını... ...neden söylemedin müfettişe? Unuttun mu? Bahsedeğer bir şey değildik. Orada topu topu birkaç ay kaldım. Beni kimse tanımaz bile. Eğer lazımsa müfettişe bir mektup yazıp bildiririm. Ama bence lüzum yok. Unut bu bahsi. Sen bilirsin. E, Radyo açayım mı? Lütfen. Sayın dinleyiciler... Bana neden yalan söylüyorsun? Atla şarkıyı dinleyeceksiniz. Radyo tiyatrosu bitti. Dilimize çeviren Ayten Kuyululu. Mikrofona koyan Müşvik Kenter'di. Müşfik Kenter, Herkül Poirot. Genco Erkal, Müfettiş Battle Yıldız Kenter, Mrs. Oliver Çiğdemsel Işık, Anne Meredith Alev Koral, Roda Kamran Yüce, Binbaşı Despert Ayten Kuyululu, Mrs. Lormer Şükran Güngör, Dr. Roberts Bülent Koral, Mr. Şeytana Çetin İpek Kaya Albay Reis rollerindeydiler Teknik Prodüksiyon, Arif Temizer